Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Avrupa Yatırım Bankası 2022 yılından itibaren fosil yakıt projelerini finanse etmeye son vereceğini açıkladı. Brüksel'de çevre krizi kapsamında aylardır yoğun tartışmalara neden olan konu böylece açıklığa kavuşturuldu. Avrupa Komisyonu, kömür, petrol ve doğalgaz kullanımının engellenmesine öngören kararı memnuniyetle karşıladı. Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Yatırım Bankası, Avrupa Birliği'nin finans kurumu olarak işliyor Ve üye devletler tarafından destekleniyor. Uluslararası Çevre Kuruluşu Greenpeace, geçtiğimiz günlerde yapılan oylamada Fransa ve Almanya dahil 19 ülkenin yeni projeyi desteklediğini duyurdu. Doğal gaz ve nükleer enerji tartışmaları birçok ülkenin çekimsel kalmasına yol açtığı ifade edildi. Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer, iklimin zamanımızın politik gündeminin en önemli konusu olduğunu belirterek, Bine'nin insanları şu anda 100 yıl sonuna kadar... 3-4 derecelik sıcaklık artışına yöneldiğimizi tahmin ediyor. Bu olursa gezegenimizin büyük bölümü dünyanın dört bir yanından insanlar için feci sonuçlarla yaşanamaz hale gelecek. Avrupa Birliği Bankası yıllardır Avrupa'nın iklim bankası oldu. Bugün ise hedeflerinde kuantum sıçramasına karar verdi, fosil yakıtların finansmanını durduracağız dedi. Hoyer işbirliği ihtiyacını da vurgulayarak şunları söyledi bankanın hissedarlarına ve Avrupa Birliği üye devletlerine geçen ayki işbirlikleri için teşekkür ediyorum. Onlarla ve Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi, Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu, uluslararası ve finansal kurumlar ve en önemlisi özel sektörle 2050 yılına kadar iklim nötr bir Avrupa ekonomisini desteklemek adına çalışmayı dört gözle bekliyoruz dedi. Avrupa Yatırım Bankası önümüzdeki 10 yıl içinde çevre projelerine 1 trilyon euro ayırmayı planladığını da duyurdu. Ne yazık ki Kütahya Tunçbilek Termik Santrali'nin bacalarında filtre olmadığı için zehir soluduklarını belirten bölge sakinleri santrali e protesto etmek amacıyla Tunçbilek Madenciler sahasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını maske takarak izledi. Sözcüden Kemal Atlan'ın haberine göre santralin filtresiz çalışma iznenin 2022 yılına kadar uzatılmasına öngören yasa tasarısının madde 50'nin tekrar meclis gündemine gelmesine protesto etti. Taraftarlar ve dumanlı hava istemiyoruz sloganı attı. Yaklaşık 18 bin nüfusa sahip beldede yıllardır filtresiz çalışan santrali protesto eden bölge sakinleri şu ifadeleri kullandı. Termik santralin bacalarında filtre olmamasından kaynaklanan hava kirliliği ve kül yağması nedeniyle Evlerimizin kapısını, penceresini açamaz hale geldik. Günün her saatinde tepemize kül yağıyor. Nefes almakta zorlanıyoruz. Beldemizde hava kirliliğine bağlı olarak astım, koa ve akciğer kanseri gibi hastalıklar arttı. Filtre zorunluluğunun 2022 yılına kadar uzatılmasını kabul etmiyoruz. Acilen önlem alınmalı ve Santral'in bacalarına gereken filtre takılmalı. Kendi özel arabanda dahi sigara içmek yasaklanırken, belde hatta ilçe sakinlerinin hayatını tehlikeye atan termik santrale göz yumuluyor dendi açıklamada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporun tamamlandığını açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan TBMM Başkanı, aday, adalar'da fayton kullanımı konusunda düzenlemelerin de yer alacağı raporun tamamlandığını ve genel kurula götürüleceğini açıkladı. Şentop raporun tamamlandığını çok önemli değişiklikler gündeme geldiğini söyledi. Dedi ki önümüzdeki bütçe görüşmeleri olduğu için Ocak ayı itibariyle yasa genel kurula gelecek. Yeni yılda bu yasa görüşmeleriyle gireceğiz. İnşallah yasalaşacak. Komisyonun paylaştığı raporu değerlendiren hayvan hakları savunucuları ise avcılık, hayvancılık endüstrisi ve pet şopların raporda yer almamasını eleştirilmiş. Yine de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanması için yasal sürecin takipçisi olacaklarını söylemişlerdi. Katolik Kilisesi Ruhani Lideri Papa Francis katıldığı konferansta Katolik Kilisesi'nin resmi eğitimine ekolojik günahların tanımını dahil etme planları olduğunu açıkladı. Uluslararası Ceza Hukuku Birliği üyeleri tarafından Roma'da düzenlenen Ceza Adaleti ve Kurumsal İşler Temalı konferansta konuşma yapan Papa katılımcılara, ''Katolik kilisesinin ilmi halinde ekolojiye karşı günahı ortak evimize karşı ekolojik günah olarak tanıtmalıyız.'' dedi. Öneri Amazonlar için Piskoposlar Sinodu'nda gerçekleşen toplantıda kiliseye sunulmuştu. Papa, hava, toprak ve su kaynaklarının büyük ölçüde kirlenmesi, flora ve faunanın büyük çapta imhası ve çevre yıkımı üretebilecek herhangi bir eylem veya bir ekosistemi yok etme gibi ekolojik suçların yer aldığını belirtti. Papa Francis, uluslararası toplumu da ekolojik suçları barışa karşı 5. bir suç kategorisi olarak tanımlamaya çağırdı. Konferans katılımcılarına seslenen Papa, bu vesileyle ve sizin aracılığınızla ortak evimizin yeterli yasal korunmasını sağlama çabalarında yardımcı olmak için bu sektördeki tüm liderlere ve temsilcilere başvurmak istiyorum, dedi. Synod'un son belgesinde Piskoposlar ekolojik günahı,